Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve s-salamatu vesselamü ala Rasulillah ve Rasullere iman, Rasul gönderilen elçi demektir. Buradaki ki mana ise yüce Allah'ın insanlar arasından kendisine bir şeriat vahiyi Onu tebliğ etmekle yükümlü tuttuğu kimselerdir. Peygamber diye tercüme edilmekte ve kullanılmaktadır. Allahu Teala onları bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak insanlara doğru yolu göstermek ve dalaletten kurtarmak için hak dine davet eden üstün ahlaklı elçiler olarak göndermiştir. Onlar insanların en şerefleri ahlaken en güzelleri, emanet bakımından en, en emin olanlarıdır. Onların daveti toplumları şirk ve berestlik gibi her türlü cehaletten kurtarmak, çözülme ve bozulmadan anındırmak içindi. Onlar Allah'ın şeriatını toplumlarına ulaştırdılar ve ümmetlerine üyit vererek emaneti yerine getirdiler allah Teala Nahl Suresinde Rasullerin üzerine düşen açık bir tebliğ değil mi? buyurmakta. Cin Suresinde ise Rasullerin Rablerinin kendilerine verdiği Risalet görevini tebliğ ettiğini insanlara ulaştırdığını bilsin. buyurmaktadır. Rasullere iman şu dört hususu içerir. Birincisi onların Yüce Allah tarafından hak ile elçi olarak gönderildiklerine iman etmek. Onlardan herhangi birinin Risaletini inkar eden Allah'ı ve bütün Rasulleri inkar etmişdür. Nitekim Nisa suresinde allah Teala şöyle buyurmaktadır. Allah'ı ve Rasullerini inkar edenler Allah ile Rasullerini birbirinden ayırmak isteyip bir kısmına iman ederiz ama bir kısmına inanmayız diyenler, böylece iman ile küfür arasında bir yol tutmak isteyenler var ya işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Şuara suresinde ise Nuh kavmi de Rasulleri yalanladı buyurmaktadır. Az ileride açıklanacağı gibi Nuh aleyhisselam insanlığa gönderilen ilk Rasuldür. Kavmi Nuh Aleyhisselam'ı yalanladığında yeryüzüne ondan evvel Rasul gelmemişti. Ve orada başka Rasul de yoktu. Yalnızca Nuh Aleyhisselam yalanlanmış. Buna rağmen allah Teala onların, yani bütün Rasullerin yalanlandığını ifade etmiştir. Rasullere imanın ikinci hususu Rasullerden isimleri bildirilenlere ismen, isimden bilmediklerimize de topluca iman etmek. Allah-u Teala gönderdiği Rasullerin bazısının isimlerini zikretmiş, bazılarını zikretmemiştir. Anla olsun ki biz senden önce de Rasuller gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattıklarımız da vardır, anlatmadıklarımız da buyurmaktadır. Allah-u Teala Mümin Suresinde Kur'an'da ismi bildirilen Rasullerin adedi 25 olup bu isimler şunlardır. Adem, Hrist, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Şuayb, Eyüp, Zulkeyful, Musa, Harun, Davud, Süleyman, İlyas, Elyesa, Yunus, Zekeriya, Yahya, İsa ve Muhammed Aleyhissalatu Vesselam. Kur'an'da ismi geçip de resul mü yoksa salih bir kişi mi olduğuna dair ihtilaf olanlar ise Uzeyir, Lokman ve Zulkarneyn Aleyhisselam'dır. Allahu Teala Rasullerin bazılarını diğerlerinden üstün kılmıştır. Ümmet, rasullerin nebiilerden üstün olduğunu, resul ve nebilerin en faziletlilerinin de Kur'an'da iki yerde zikri geçen Ülül azm yani büyük iş sahibi diye bilinen 5 resul olduğunu icma ile kabul etmektedir. Allahu Teala Bakara Suresi'nde biz o rasullerden bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık buyurmakta. Ahzab Suresi'nde ise biz nebilerden tebliğ yapmak ve davet hususunda misak yani kesin söz almıştık. Senden Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu Yesa'dan. Biz onlardan pek sağlam bir söz aldık buyurmaktadır. Resulleri imanın üçüncü hususu, Resullerden bize sahih olarak nakledilen haberleri tasdik etmek. Dördüncüsü ise, onların içinden bize gönderilen Resulün şeriatı gereğince amel etmektir. Allahu Teala kullarına Nebi ve Resuller göndermesinin hikmetini şöyle açıklamaktadır. Müjdeleyici ve sakındırıcı rasuller gönderdik ki insanların onlardan sonra Allah'a karşı bir özürleri, bahaneleri kalmasın. Nisa 165 Risalet yani Resullük ağır bir yük ve zor bir mükellefiyettir. Nitekim bütün rasul ve Nebiler kendilerine inanan kimselerle beraber büyük sıkıntılar yaşamışlar. Allah'ın davasını tebliğ etme ve emaneti yerine getirmeyi şiddetli bela ve musibetlere maruz kalmışlardır. Bu yüzden olsa gerek ki Allahu Teala yalnızca erkeklerden Resul göndermiş, bu görevi hiçbir kadına vermemiştir. Nitekim, senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz erkekleri Resul olarak gönderdik buyurmakta Nahlil ve Enbiya suresinde. Yüce Allah, hiçbir ümmeti Allah'a davet eden ve hakkı bildiren bir Resulden yoksun bırakmamış, her birine bir veya daha fazla Nebi ya da Resul göndermiştir. Yunus suresinde, her ümmete bir Resul gönderilmiştir buyurulmakta. Rad Suresi'nde ise "Sen ancak bir uyarıcısın ve her ümmetin bir yol göstericisi vardır." buyurulmaktadır. Aynı zamanda Fatır Suresi'nde "Her ümmet için mutlaka bir uyarıcı bulunla gelmiştir." buyurulmaktadır. Gönderilen ve sayılarını yalnız Allah'ın bildiği bu nebiilerin ilki Alem Aleyhisselam sayıları bir rivayette 313, diğer rivayette de 315 olarak bildirilen rasullerin ilki ise Nuh Aleyhisselam, sonuncular Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Nisa Suresinde Allah Azze ve celle, biz Nuh'a ve ondan sonra gelen Nebilere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik buyurmaktadır. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın uzunca bahsettiği şefaat hadisinde şunlar anlatılmaktadır. Kıyamet günü insanlar düz ve geniş bir alanda bekletilmekten usanınca Allah'ın hesabı başlatması için şefaatçi olması talebiyle Adem Aleyhisselam'dan sonra Nuh Aleyhisselam'a gelirler ve Eynu, sen Yeruşa halesine gönderilen resulün evlisin verler. Bu hadis Buhari ve Müslim'de rivayet edilmektedir. Bir başka hadiste de şöyle buyurulmaktadır. Kıyamet günü Adem efendisi övünmek sizin benim. Levul hamd yani hamd sancağı ölmek sizin benim elimdedir. Ve o gün Adem ve diğerleri dahil benim sancağımın altında olmayan hiçbir nebi yoktur. Toprağa yarılacakların ilkide övünmek sizin benim. Bu hadis Tirmiz'de rivayet edilmektedir. Bir başka hadisi ise Ebu Zer radıyallahu anh'a Ya Resulallah Nebiilerin ilki kimdir diye sordum. O Adem aleyhisselamdır buyurdu. Ben o gönderilmiş bir nebi midir diye sordum. O evet Allah onu eliyle yarattı. Ona kendi ruhundan üfledi ve onunla yüz yüze konuştu buyurdu. Bu hadis de mevarudu zamanda ve sahihada rivayet edilmektedir. Ahzab suresinde Allah azze ve celle Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Lakin o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur buyurmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu hususta şöyle buyurmaktadır. Ben Nebilerin sonuncusuyum ve benden sonra Nebi olmayacaktır. Bu hadis Ebu Davud'da rivayet edilmektedir. Müjdeci ve uyarıcı olarak gönderilen bu Nebi ve Rasul'lerin davet ettikleri hususlar birdir. Ancak şeriatları farklılık göstermektedir. Onlar ibadetin aslı ve esası olan tevhid meselesini ittifak etmişlerdir. Nitekim Mahal Suresinde Anolsun ki biz her ümmet içinde Allah'a kulluk edin, tağuttan sakının diye emreden bir Resul gönderdik buyurulmaktadır. Nuh, Hud, Salih, Şuayb ve diğerlerinin Nihayet Muhammed Aleyhisselam'ın da ortak çağrısı La İlahe İllallah'dır. Maide Suresinde ise Sizden her biriniz için bir şeriat ve menhec yani yol belirledik. Allah dileseydi sizleri bir tek ümmet yapardı. Fakat sizleri verdiği şeylerle denemek için böyle yaptı. Öyleyse hayır işlerde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüş Allah'adır. Hakkında ihtilaf ettiğiniz, ayrıldığınız şeyleri o size haber verecektir buyurulmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise bu hususta Nebiler kardeştir, dinleri ise birdir buyurulmaktadır ki bu hadis Bukhari ve Müslümleri gayet edilmektedir. Nebi ve Resulülerin özellikleri. Onlar da insan yıllar. Nebi ve Rasuller gönderildikleri toplumlar gibi insan olup onlar gibi yerler, içerler, çarşılarda gezerler, evlenip çoluk çocuk sahibi oldular. Çeşitli musibetlere maruz kalırlar ve neticede ölürler. İsra suresinde ve ki eğer yeryüzüne yerleşen, gezip dolaşanlar melekler olsaydı elbette onlara gökten Rasul olarak bir melek gönderirdik. Görülmekte Furkan suresinde. Senden önce gönderdiğimiz bütün rasuller de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşılarda dolaşırlardı buyurmakta. Rad suresinde ise andolsun senden önce de rasuller gönderdik ve onlara da eşler ve çocuklar verdik buyurmakta. Enbiya suresinde biz onları yani rasulleri yemek yemeyen birer ceset olarak yaratmadık. Onlar ebedi de değillerdir. Ali İmran suresinde ise her nefis ölümü tadacaktır buyurmaktadır. Nebi ve ikinci özelliklerin masum oluşlarıdır. Yüce Allah onları kötülüklerden temizlemiş, büyük ve küçük günahlardan da korumuştur. Nitekim Meryem suresinde işte bunlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği nebilerden, Adem'in zürriyetinden, Nuh ile birlikte taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail, diğer ismi Yakup olan peygamberin zürriyetinden, hidayet ettiğimiz ve seçkin kıldığımız kimselerdendir. Uyurulmakta, Cin suresinde ise ancak rasullerden dilediği bundan müstesna. Çünkü o bunun yani resulün önüne ve arkasına gözetleyiciler koyar ki böylece onların Rablerinin gönderdiklerini hakkıyla tebliğ ettiklerini bilsin görmektedir. Bununla beraber onların içtihatları neticesinde zelle denilen küçük yanılgıları olabilir. Bu yanılgıları da Allahu Teala vahide düzeltir. Bu husustaki örnekler için Enfal suresi 67, Tevbe suresi 43. Tahrim suresi 1 ve Abese suresi 1 ile 11. ayetler arasında bakılabilir. Bu yanılıklar onların masumluğuna ve risaletlerine zarar vermediği gibi hata yapmayan birer ilah olmadıklarına da örnek ve delil teşkil etmektedir. Nebi ve Resuller'in üçüncü özelliği müjdeci ve uyarıcı olmalarıdır. Rasuller gönderildikleri kavimlerini Allah'ın nimet ve rahmetiyle müjdeler, azabıyla da korkutarak risaletlerini tebliğ ederler ve öğüt verirler. Bunu yaparken Allah'ın indirdikleriyle hükmeder, yalnızca kendilerine vahy edilene uyarlar. İnsanların başında bekçide değillerdir. allah Teala, biz Rasulleri ancak müjdeleyici ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve kendini düzeltirse onlara korku yoktur, onlar üzüntüde çekmezler. Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince yoldan çıkmalarından dolayı onlara azap dokunur buyurmaktadır. En'am suresinde. Gâşiye suresinde ise o halde öğüt ver. Çünkü sen ancak öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorba değilsin Buyurmakta. Maide suresinde onların aralarında Allah'ın indirdiğini hüküm ver Buyurmakta. Hakka suresinde eğer o Resul bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı elbette onu kıskıvrak yakalar sonra onun can damarını koparırdık. Hiçbirinizle buna engel olamazdınız Buyurmakta. Araf suresinde de ki ben ancak Rabbimden bana vahyoluna uyarım buyurulmakta. En'am suresinde ise biz seni onların üzerine bir bekçi göndermedik. Sen onların vekili de değilsin buyurulmaktadır. Nebi ve Resuller'in dördüncü özellikleri hidayete ulaştırılmış kullar olmalardır. Allah azze ve celle onları doğruya ulaştırmıştır. İnsanları doğru yola ulaştırmak ise onların elinde değildir. En'am suresinde işte onlar nebi ve rasuller Allah'ın kendilerine hidayet ettiği kimselerdir. Buyrunakta. Kasas suresinde ise sen sevdiğin kimseleri hidayete erdiremezsin. Bilakis Allah dilediği kimselere doğru yol ulaştırır ve o hidayet olacakları en iyi bilendir. Buyrunmaktadır. Nebi ve rasullerin beşinci özellikleri insanları Allah'a kulluk yapmaya çağırmalarıdır. Rasullerin gönderiliş sebebi bir olan Allah'a kulluk yapmaya ona itaat edip istiyandan sakındırmaya davet etmek, hidayet ve kurtuluşa çağırmaktır. Kendilerine taptırmazlar ve kulluk istemezler. Bunları yaparken de toplumlarının dilini kullanırlar. Nail suresinde Allah azze ve celle, Andolsun her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuttan sakının diye emreden bir rasul gönderdik. Araf ve Müminun suresinde ise Andolsun ki Nuh'u evçi olarak kavmine gönderdik. Dedi ki, Ey kavmin Kendisinden başka ilahınız olmayan Allah'a ibadet edin buyurmaktadır. Bu çağrı aynı zamanda Ad kavmine gönderilen Hud'un, Semud kavmine gönderilen Salih'in, Medyen kavmine gönderilen Şuaib'in, İbrahim ve diğer tüm Nebi ve Resullerin ortak çağrısıdır. Mü'minun suresinde ise, Muhakkak ki sen onları sırat-ı yani dost doğru yola çağırıyorsun buyurmakta. Ali İmran suresinde, Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve nübüvvet vermesinden sonra hiçbir insanın diğer insanlara Allah'ın dışında bana kulluk edin demesi olacak şey değildir. Lakin öğretmekte ve öğrenmekte olduğunuz kitap gereğince Rabbe halis kullar olun der. Ve size melekleri ve nebileri Rabler edinmenizi emretmez. Siz Müslümanlar olduktan sonra size hiç küfre emreder mi? buyrunmaktadır. İbrahim suresinde Biz her Resulü Allah'ın dinini Onlara iyice açıklasın diye ancak kendi kavminin diliyle gönderdik buyurulmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ahmet bin Hamel'in müsnedine rivayet eden hadiste Allah her Resulü ancak kavminin diliyle gönderir buyurulmaktadır. Nebi ve rasullerin altıncı özellikleri ise gaybı bilmemeleridir. Gaybın anahtarları Allah'ın elindedir. Bu sebeple gaybın tamamını yalnız Allah bilir. Bununla beraber allah Teala rasullerine bazı gaybî bilgileri vahyeder veya haber verir. Ve bunlarla da onun Resullüğünü tasdik eder. En'am suresinde gaybın anahtarları onun katındadır. Onları yalnızca o bilir Buyurmakta. Nemr suresinde de ki göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilemezler Buyurmakta. Cin suresinde ise gaybı yani bilinmeyenleri o bilir. Ve razı olduğu Resulü'lle hariç hiç kimseye gaybını bildirmez buyurulmaktadır. Bir başka ayette ise de ki ben Allah'ın dilediğinin dışında kendime herhangi bir fayda ya da zarar verecek güce sahip değilim. Eğer gaybı bilseydim elbette daha çok hayır yapmak isterdim ve bana hiçbir fenalık da dokunmazdı. Ben inanan bir topluluk için sadece uyarıcı ve müjdeleyeceğim buyurmaktadır ki bu ayet Araf Suresi 188. ayettir. Nebi ve Rasullara verilen mucizeler. Mucizenin sözlük manası kişiyi aciz bırakan hadiselerdir. Şer'i manası ise elçiliğinin doğruluğuna kesin delil getirmek için Allah'ın bir Nebi ya da Rasul eliyle meydana getirdiği görülerek ve işitilerek şahit olunan olağanüstü olaylardır. Yüce Allah dini insanlara tebliğ etmek ve şeriat hükümlerini öğretmek için gönderdiği bütün Rasulleri kendisi tarafından gönderdiğine, Öğretilerini ondan aldıklarını kesin olarak ispat eden mucizelerle desteklemiştir. Mucizelerde dört temel unsur bulunur. 1- Yalnızca Nebi ve Resuller'in eliyle meydana gelir. 2- Meydan okuma söz konusudur. 3- Allah'ın hükmü ve fiilleridir. 4- Müminlerin imanını artırır. Her Nebi'nin kendisine has mucizesi vardır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Bukhara ve Müslüm'le rivayet edilen bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Nebilerden her bir nebiye muhakkak surette iman edilen ayetlerin benzeri veya insanların kendisine iman ettiği mucizelerden verilmiştir. Mucizeleri rasullerin gönderildiği topluluklar istemekte ve Allah da dilediği elçisine bunları vermektedir. Taha ve En'am suresinde "Onlar bize Rabbinden bir mucize getirmeli değil miydi?" dediler. Buyurmakta En'am suresinde ise Kendilerine bir ayet, mucize gelirse ona mutlaka iman edeceklerine dair kuvvetli bir şekilde Allah'a yemin ettiler. Peki, mucizeler ancak Allah katındandır. Ama mucize geldiğinde de inanmayacaklarının farkında mısınız? Buyurulmakta. Radus ve Mü'müd suresinde ise Allah'ın izni olmaksızın hiçbir Rasulünün mucize getirme imkanı yoktur. Buyurulmaktadır. Bahsi geçen bazı mucizeler. 1- Salih aleyhisselam ve dişideve. Araf suresinde buyurulduğuna göre Salih Semud kavmine dedi ki size Rabbinizden açık bir delil geldi. O da sizin için bir mucize olarak Allah'ın şu devesidir. İkincisi Musa aleyhisselamın asası ve eli şu Ara suresinde buyurulduğuna göre bunun üzerine Musa asasını attı. Birden o apaçık bir ejderha verdi. Elini de koyunundan çıkardı. Birden eli bakanlar için bembeyaz parlayan bir şey oldu buyurulmakta. Bakara suresinde ise Musa kavmi için su istemişti de ona asan ile taşa vur demiştik. Derhal taştan on iki göz yani kaynak su fışkırdı ve her grup içeceği kaynağı bildi buyurulmaktadır. Üçüncüsü İsa aleyhisselama verilen mucizeler. Halimran suresinde o yani İsa aleyhisselam salihlerden olarak beşikteyken ve yetişkinken insanlara konuşacak buyurulmaktadır. Gene aynı süremin 49. ayetinde ise size Rabbinizden geri mucize getirdim. Sizin için çamurdan bir kuş sureti yapar ve ona üflerim. Allah'ın izniyle o canlı bir kuş verir. Yine Allah'ın izniyle körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltirim. Ayrıca evlerinizde ne yiyip neyi biriktirdiğinizde size haber veririm. Eğer müminler iseniz bundan sizin için bir ibret vardır buyurmaktadır. 4. Aynı şekilde İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılmasıyla ateşin kendisine serin ve esenlik kılınması... İbrahim ve Zekeriya Aleyhisselam'ın yaşlı olmalarına ve hanımları da yaşlı ve kısır olmalarına rağmen salih evlatlarının müjdelenmeleri ve daha birçok mucize Kur'an'da bize bildirilen haberlerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizeleri. Bunlar Resullerin mucizeleri bölümünde özel bir yere sahiptir. Kur'an'da ve sahih hadislerinde oldukça fazla yer almaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır. Birincisi en büyük mucizesi Kur'an'dır. Bu hususa kitaplara iman bölümünde Kur'an-ı Kerim'in özellikleri başlığı altında teferruatlı olarak değinmiştik. İkincisi ayın yarılması. Kamer Suresi'nde buyrulduğu üzere kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle tahdis etti. Mekke ehli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir mucize göstermesini istediler. O da kendilerine ayın ikiye bölünmesini gösterdi. Bu hadis Buharî ve Müslim'de rivayet edilmektedir. Üçüncü mucizesi İsra ve Miraç hadiseleri. İsra, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir gece Mekke'den alınıp Kudüs'e götürülmesi, Miraç ise oradan ruh ve bedeniyle semaya yükseltilmesidir. Her iki olay da Kur'an'da bahsi geçen İsra gecesinde olmuştur. İsra suresi birinci ayette şöyle buyurulmaktadır. Bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını göstermek için kulunu mescidi haramdan alıp, çevresini mübarek kıldığınız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, 90 sıfatlardan münezzehtir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'ya getirildikten sonra semaya yükseltildi. Yedinci kat semaya kadar çıktı. Sonra bundan da öteye Allah'ın dilediği yere kadar götürüldü ki burası Sidretül Müntehanın ve Cennetül Mevvanın yanındadır. Allahu Teala dilediği şeylerle ona ikramda bulundu. Onunla konuştuğu ve beş vakit namazı ümmetini orada aracısız olarak parz kıldı. Cennete girdi. Bazı nimetleri gördü. Cehenneme girdi. Melekleri ve Cebrail Aleyhisselam'ı asli suretiyle gördü. Bütün bunlar baş gözüyle gördüğü gerçek şeylerdi. Sonra Beytül Maktis'e indi. Diğer nebilere imam oldu ve namaz kıldırdı. Daha sonra da tan yeri ağarmadan ve yatağı henüz soğumadan Mekke'ye döndü. Bu bahsi geçen olaylar Bukhara ve Müslüm'de teferruat anlatılmaktadır. Bütün bunlar o yüce nebi sallallahu aleyhi ve selleme bir tazim, onu diğer şerefli nebilerden daha büyük bir şerefe nail etmek ve onun makamının yüce ve herkesin üstünde olduğunu açıkça ortaya koymak için gerçekleştirildi Allahu alem. Dördüncü mucizesi hicret esnasında olaylardır ki bunlardan ilki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iki yol arkadaşı Ebubekir ve Amel bin Fuheyre radıyallahu anhu'yu takip eden Suraka bin Malik'in atının iki kere yere kapaklanması en sonunda da ön ayaklarının kuru ve sert bir zemine batmasıdır. Bu olay Bukhari'de rivayet edilmektedir. Diğeri ise Ümmü Mabet isimli kadının zayıflığından dolayı eğilmeye bile gidemeyen dişi kuzusundan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mümelerini sıvazlayarak bolca süt sağmasıdır ki bu olay Bezzar'ın keşfilesi tarında, Heysemi'de Begabi, Taberani, hakimi ve Beyhaki'de rivayet edilmektedir. Onun beşinci mucizesi Birkaç kez suyun çoğalmasıdır. Bunların ilki ise suyun çok az bulunduğu birçok kereler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin parmaklarının arasından su fışkırması neticesinde onlarca ve yüzlerce kişinin suya kanacak kadar içmeleri ve ondan abdest almaları bu olay Bukhari ve Müslim'de rivayet edilmektedir. Diğeri ise Hudeybiye'de suyu çekilmiş bir kuyudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bereketiyle 1400 sahabenin ve ilaveten bineklerinin kana kana su içmeleridir. Bu da Bukhari'de teferruat olarak anlatılmaktadır. Onun altıncı mucizesi birkaç kişilik yemeğin bir bölüye yetmesi. Ebu Talha radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sesinin açlıktan dolayı zayıf çıktığını fark edince eşi Ümmü Süleym radıyallahu anh'a bunu anlattı ve yiyecek olarak neyi varsa çıkarmasını istedi. Birkaç parça ekmek ile biraz yağ karıştırıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu yiyecek hakkında dua etti ve neticede birkaç kişiye ancak yetecek bu katıkla 70 ya da 80 kişi duydular. Bu da Bukhari'de rivayet edilmektedir. Onun yedinci mucizesi eksilmeyen hurma yığınlarıdır. Abdullah bin Amr bin Haram radiyallahu anh Uhud'da şehit düştüğünde arkasında oldukça yüklü borç bırakmıştı. Oğlu Cabir radiyallahu anh'a hurmanın hasadı vaktini alacakların basısından dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aracı olmasını istedi. Çünkü biliyordu ki bu ürün babasının borçlarını kapatmazdı. Kurmalar birkaç yığın olarak toplandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yığınların etrafında dolaşarak dua etti ve yanlarına oturdu. Borç tamamen ödendiğinde yığınlardan hiçbir şey eksilmemiş gibiydi. Bu da bu halde teferruat olarak virayet edilmektedir. 8. Mucizesi inleyip feryat eden kütük. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irade etmek istediğinde mescitte bulunan bir hurma kütüğüne dayanırdı. Ona bir minber yapıldı. Cuma hutbesi için minbere çıkınca o kütük parçası bir çocuk gibi feryat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberden inip onu kucaklayarak teskin ettiğinde kütük susturulan bir çocuk gibi hafif hafif inliyordu. Bu olay da Bukhara ve Tirmizde rivayet edilmektedir. Onun dokuzuncu mucizesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelen hurma salkımıdır. Bir çöl bedevisi Resulullah aleyhisselatü ve senin nebi olduğunu nereden bileyim deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu hurma salkımını çağırsam Allah'ın Resulü olduğuma şahit eder misin diye sordu. Bunun üzerine salkım ağaçtan indi ve nebinin yanına geldi. Sonra ona dön diye emretti. O da tekrar yerine döndü. Bu olay Tirmizi'de ve Ahmet bin Hamel'in Müslüm'de rivayet edilmektedir. Onun 10. mucizesi ise Şam yolunda olan hadiselerdir. Nübüvvetten önce Ebu Talip yeğeniyle Şam'a ticaret için yola çıktığında Nebi sallallahu aleyhi ve e secde etmedik tek bir taş ve ağaç kalmamıştı. Rahibin yanında mola verdiklerinde Nebi Aleyhisselam vesselam üzerinde kendisini gölgelendiren bir bulut olduğu halde geldi. Cemaate yaklaştığında ağacın gölgesini kaplamış olduklarını gördü ve kenara oturdu. Bunun üzerine ağacın gölgesi onun üzerine doğru kaydı ve onu gölgelendirmeye başladı. Bu olayda Tirmizi'de ve Beyhaki'nin Delail'in Nübüve isimli kitabına rivayet edilmektedir. Onun 11. mucizesi ise selam veren taştır ki nübüvvetten önce Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam veren bir taş verdi. Bu olayda Müslim'de ve Tirmizi'de rivayet edilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu ve benzeri mucizeleri oldukça fazladır. Daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler bu hususta yazılmış kitaplara ve hadis kitaplarının menkıbeler ve faziletler bölümüne müracaat edebilirler. Keramet ve Mucize Burada keramette ve mucize ile arasındaki farktan bahsetmek yerinde olacaktır. Keramet, kitap ve sünnetin delalet ettiği şey üzere Yüce Allah'ın bazı salih kulları vasıtasıyla onlara bir ikram olmak üzere göstermiş olduğu olağanüstü hadiselerdir. Allah'ın kitabı ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle amel eden salih kullarına yüz Allah'ın lütfettiği pek çok kerametler nakledilmiştir. Bu kerametler şimdiye kadar görülmüştür ve Allah'ın dilediği vakte kadar da görülmeye devam edecektir. Keramet ancak şeriata bağlı kimselerden, onun iradesi ve bilgisi dahilinde olmadan ortaya çıkan bir hadisedir. Şeriata bağlı olmayan kimselerin gösterdiği harikuladelikler ise keramet olmayıp göz bağcılık şeklinde büyücü, sihirbaz ve deccellerin işlerindendir. Kerametin meydana geliş sebepleri. İkincisi kulun imanını pekiştirmek. İmanlarının pekişmesine ihtiyaç olmadığı için pek çok sahabeden keramet hasıl olmamıştır. İkincisi düşmana karşı delil ortaya koymak. Üçüncüsü ise Müslümanların genelinin maslahatlarını gözetmek ve şüphe içinde olanları yakine ulaştırmak. Hicri 23. yılda Ömer radiyallahu anh'ın kendisi Medine'deyken minberde bulunduğu bir anda Davr-ı Ebcer'de gönderdiği Serriye'nin kumandanı olan Sariye bin Zenim radıyallahu anh'a hitaben Ey Sariye! Daha doğru yönel diyerek taktik vermesi de buna örnek olabilir ki bu olay İbn-i Kesir'in elbidayı ve nihayesini tarih kitabına rivayet edilmektedir. Terametin şartları Birincisi dini bir kaydaya muhalif olmamalı. İkincisi yaşayan birisi tarafından gösterilmeli. Üçüncüsü bir ihtiyaç sebebiyle olmalıdır. Keramet ile herhangi bir şer'i hüküm konmaz ve var olan bir hüküm ortadan kaldırılmaz. Bazı Müslümanların keramet göstermeyişleri, imanlarının zayıf olduğuna delil gösterilemediği gibi, keramet gösteren kimselerin de masum olduklarına ve emsallerinden üstün olduklarına delil gösterilemez. Bu hususta İmam Şafii rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Kendisinden keramet zuhur eden herkesin veliler olması gerekmez. Bu o kimselerin keramet göstermeyenlerden üstün olduklarının delilidir de denilemez. Keramet göstermeyenlerin niceleri vardır ki gösterenlerden daha faziletle üstündür. Keramet gerçekte bazen sahibinin yakinini güçlendirmek için ortaya çıkar, bazen de o kimsenin doğruluk ve faziletine bir kanıt olur. Ancak bu keramet o kimsenin en üstün oluşuna bir kanıt değildir. Çünkü en üstün olma yakini yani kesin anlamda bir iman ve tam anlamıyla Allah'ı tanımakla mümkündür. Bu sözü Abdullah El-Yafi, Kitab-ı Neşit, Mehasin'in-i rivayet etmektedir. Mucize ile keramet arasındaki farklar. Birincisi, mucize nebi ve rasuller. Keramet ise salih insanlar eliyle meydana gelir. İkincisi, mucizeleri topluluklar nebilerden istemektedir. Ancak keramette sahibinin isteği yoktur. Üçüncüsü ise, mucizelerde meydan okuma söz konusuyken keramette meydan okuma yoktur. Bu sebeple kendisinden herhangi bir keramet hasılı olan kimsenin bunun için Allah'a hamd etmesi, kerametini gizlemesi ve onu başkalarına övünme vesilesi edinmemesi gerekir. Aksi bir davranış kişiyi helak noktasına getirebilir. Şeytanın bu yolla kendilerini yavaş yavaş azaba sürüklediği için farkında olmadan dünya ve ahiretini kaybetmiş nice insanlar vardır. Mucizenin ise Risaletin tebliğini gerçekleştirebilmek için açıktan gösterilmesi şarttır. Keramet hak olmakla birlikte halkın bu tür olaylara aşırı merak duyması ve kimi çevrelerin şeyh ve liderlerinin propagandası için keramet konusunu basamak olarak kullanmaları kerameti olduğundan farklı sınırlara taşınmıştır. Bu tip aşırılıklardan ve hatalardan sakınmak gerekir. Meanet Nebi ve salih insanlardan olmayıp alelade kimselerden zuhur eden ve olağanüstü bir hal olarak görülen bir takım olaylar vardır ki bunlara meanet Yardım etme, destek olma denir. Parçalanan bir arabadan birilerinin sağ çıkması, yüksek bir yerden düşen birilerinin ölmemesi gibi şeyler buna örnek verilebilir. Meanet isimli olaylar Allah-u Teala'nın o kimseye içinde bulunduğu felaket veya musibetten kurtulması için yaptığı yardımdan başkası değildir. Bu sebeple o kimselerin büyüklüğüne inanmak ve bunların mucize ya da keramet adlandırmak doğru olmaz. İstidraç, son olarak küfrü ve ahlaksızlığı açık olan ve isyan içinde yüzen kimselerin elinden zuhur eden harika olaylar vardır. Bunlar ise istidraç diye isimlendirilir. Bu tip olaylar keramet bahsinde geçtiği gibi o kimselerin büyüklenerek helak olmalarına ve Allah'ın azabına müstahak olmalarına birer sebep teşkil etmektedir. Bahsi geçen mevzuların iyi algılanması ve birbirine karıştırılmaması, kandırılmamak, dolayısıyla da haktan sapmamak için önem arz etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Künyesi Ebu Kasım adı Muhammed bin Abdullah'tır. Nesebi soy kütüyse şöyledir. İbn Abdullah bin Abdülmuttalip bin Haşim bin Abdümenaf bin Kusay bin Kilab bin Mürre bin Kaab bin Nüey bin Galip bin Fihir bin Malik bin Nadr bin Kinane bin Huzeyme bin Mudirke bin İlyas bin Mudar bin Nizar bin Maat bin Abna Bu soy ağacı Buhar'da rivayet edilmektedir. Adnan ise İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'ın soyundandır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nebi ve rasullerin sonuncusudur. Allah azze ve celle onu hem bütün insanlara hem de cinlere elçi olarak göndermiştir. O yaratılmışların en hayırlısı ve faziletlisi, Allah katmanların en değerlisi ve derecesi en yüksek olanıdır. Allah azze ve celle onu al alemlere rahmet olarak göndermiş, bazı özelliklerle onu diğer nebi ve rasullerden ayrı ve üstün tutmuştur. Nitekim Ahzab suresinde Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebile'nin üstür En En'am suresinde De ki bu Kur'an bana kendisiyle sizi ve ulaştığı herkesi uyarmam için vahyolunlu Uyurmakta Sebe suresinde Biz seni ancak bütün insanlar için müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik Uyurmakta Enbiya suresinde ise Biz seni ancak bütün alemlere rahmet olarak gönderdik buyurulmakta. Ahkaf suresinde bir zaman cinlerden bir topluluğu Kur'an dinlemek üzere sana yönetmiştik buyurmaktadır. Bu hususlarda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Ben devirden devire Ademoğulları neslinin en hayırlısından yaratıldım. Nihayet şu içinde bulunduğum topluluktan meydana geldim. Bu sözü Bukhari'de ibadet edilmektedir. Gene kıyamet günü olduğunda Nebilerin imamı onların hatipleri ve şefaatlerinin sahibi övmeksizin ben olurum buyurmuştur ki bu söz temizle rivayet edilmiştir. Gene Tirmizi'de kıyamet günü Adem oğullarının seyidi yani efendisi övmek benim. Hamd sancak, levhal hamd övmek benim elindedir. O gün Adem ve diğerlerinden benim sancağımın altında olmayan nebi yoktur. Toprağa yarılacaklar ilkide övmek benim buyurmakta. Buhari'de rivayet edilen bir başka hadis ise benim beş ismim var. Ben Muhammed'im ve Ahmed'im. Ben Allah'ın kendisiyle küfrü mahvettiğim ve ben insanların kendisini takip ederek toplanacaklara haşirim ve ben akıbım, yani ne bilen sonuyum buyurmaktadır. Bir başka hadiste ise, Bukhari ve Müslümler e rivayet bir başka hadiste, Benden evvel hiç kimseye verilmeyen altı özellik bana verildi. Birincisi, bir aylık yola kadar korku salmak ile yardım olurdum. İkincisi, yeryüzü bana mescit ve temizleyici kılındı. Bu sebeple ümmetimden her kime vakit ulaşırsa orada namazını kalsın. Üçüncüsü, ganimet, benden önce hiç kimseye helal kılınmadığı halde bana helal kılındı. Dördüncüsü, bana şifaat verildi. Beşincisi, her nebi, kendi kavmini has olarak gönderilmişti. Ben ise bütün insanlara gönderildim. Altıncısı, bana cebamül kelim, yani toplayıcı kelimeler, lafzı az, manası çok sözler verildi buyurmaktadır. Allahu Teala ona kitabını indirmiş, mesajını tebliğ ile görevlendirmiş, ve bu mesajı tebliğ ederken onu yanamaktan korumuştur. Nitekim Necm suresinde o heva ve hevesinden bir söz söylemez. Onun konuşması ancak vahyulunan bir vahiydir buyurulmakta. O halde bütün cin ve insanların hatadan korunmuş ve tüm alemlere gönderilmiş olan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman ve itaat etmeleri, onu herkesten daha fazla sevmeleri ve kendilerine tek örnek olarak kabul etmeleri zorunludur. Nitekim Hadid suresinde ey iman edenler Allah'tan korkun ve Resulüne iman edin buyurulmakta. Fetih suresinde her kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki biz kafirler için alevli bir ateş hazırladık buyurulmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise Müslüm'de rivayet edilen bir hadisinde şöyle buyurdu. Muhammed'in nefsi elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu ümmetten Yahudi ve Hristiyan herhangi bir kimse beni işitir de benimle gönderilene iman etmediği halde ölürsem muhakkak ateş ahalisinden olur. Nisa suresinde, ey iman edenler Allah'a itaat edin, Resul'e ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin buyurulmakta. Ahzab suresinde ise, and ki sizin için Resulullah'ta Allah'a ve ahiret gününü uman ve Allah'a çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır buyurulmakta. Tevbe suresinde ise, de ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, akrabalarınız, kazandığınız mallar, kesada vuramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, Resulünden ve Allah yoluna cihad etmekten daha sevgili ise, artık Allah emrine getirinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu hidayet erdirmez buyurmaktadır. Buhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadiste ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Hiçbiriniz ben kendisine çocuğundan, babasından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça iman etmiş olmaz. Allahu Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yapılacak itaati kendisine itaat saymış, ona yapılacak isyan ve yalanlamayı ise kendisine yapılmış isyan ve ayetlerini yalanlama saymıştır. Mütekim Nisa suresinde her kim Resul'e itaat ederse muhakkak ki Allah'a itaat etmiş buyurulmaktadır. Mukhari ve İbn-i Macede rivayet eden bir ise, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bana itaat eden kimse muhakkak ki ancak Allah'a itaat etmiş olur. Bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. En'am suresinde onların söylediklerinin hakikaten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler açıkça Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Buyurunmaktadır. allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaati, kullarının kendisine olan sevgilerinin göstergesi kabul etmiş kullarını sevmeyi ve günahlarının bir kısmını bağışlamayı ona itaate bağlamıştır. Nitekim Alimran Suresi 31. Ayette De ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın uygulamaktadır. Şüphesiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat ancak emrettiklerini yapmak, hesapladıklarına uzaklaşmak, her meselede sünnetine teslim olup müne razı olmak ve şeriatına bağlanmakla yerine getirilmiş olur anlaşmazlıklara düşürmen onun hükümlerine dönüp teslim olmak imanın gereklerindendir. Çünkü onun haram kılması Allah'ın haram kılması gibidir. Nitekim Haşr suresinde Resul size neyi verdiyse onu alın. Sizi neyden sakındırdıysa da artık ondan sakının ve Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah cezası pek şiddetli olandır buyurulmaktadır. Ebu Dağut'ta rivayet edilen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İyi bilin ki bana Kur'an verildi. Kur'an'la beraber onun bir benzeri daha verildi. İyi bilin ki yakınla mides tok, rahat koltuğunda oturan birisi şu Kur'an'a sımsıkı sarılın, onda helal bulduğunuzu helal sayın, haram bulduğunuzu haram sayın der. Araf suresinde işte o ümmi nebi onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder. Onlara temiz şeyleri helal kılar, pis şeyleri ise haram kılar, ağırlıklarını ve üzerlerindeki fizincileri kaldırır buyurmaktadır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi ve İbn Mace'de rivayet eden bir hadiste şöyle buyurmuştur. Dikkat. Resulullah'ın haram kıldığı şeyler Allah'ın haram kıldıkları gibidir. Allahu Teala Nisa suresinde "Hayır, Rabbinin and olsun ki onlar aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem yapıp sonra da senin verdiğin hükümlen işlerinde hiçbir darlık duymadan tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar." buyurmakta. Gene aynı surenin 59. ayetinde Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Resul'e ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin. Eğer bir şeyde anlaşmazlar düşerseniz artık onu Allah'a ve Resul'üne döndürün. Şayet Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu daha hayırlı ve sonuç bakımının daha güzeldir buyurmaktadır. Bütün bunların sebebi İslam dininin Allah'ın kitabı ve Nebi'sinin sünnetiyle tamamlanmış olmasıdır. Maide suresinde Bugün size dininizi kemale erdirdim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'dan razı oldum buyurmaktadır. Bukhari ve Tirmiz'de rivayet edilen bir hadiste ise Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz sevap kazanmak için aracı olun ancak Allah Nebisi'nin dilediği hükmü verecektir. Begabi ve Beyhakide rivayet edilen bir hadiste ise Sizi Allah'a yaklaştırıp ateşten uzaklaştırıcı hiçbir şeyi terk etmedim. Hepsini size emrettim. Sizi Allah'tan uzaklaştırıp ateşe yaklaştırıcı hiçbir şeyi terk etmedim. Hepsini size yasaklarım. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat edip her halinde ona uymaya gayret etmek, hidayete ulaşmaya, merhamete mazhar olmaya, günahların bağışlanmasına ve neticede en büyük kutuluş olan cennete girmeye sebeptir. Nur suresinde Peki ki Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz artık Resul'ün sorumluluğu kendisine yüklenendir eğer ona itaat ederseniz hidayet bulmuş olursunuz Uyurmakta. Ahkaf suresinde ey kavmimiz Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah günahlarınızı bağışlasın ve sizi elem verici bir azaptan korusun buyrunmakta. Ali i̇mran suresinde Allah'a ve Resulüne itaat edin ki merhamet olunasınız buyrunmakta. Nisa suresinde kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerini nimetlendirdiği Nebiler, Sıddıklar, Şehitler ve Salihlerle beraberdir. Onlar ne iyi arkadaştır buyurmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise Buhayr'da rivayet edilen bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Ümmetimin hepsi cennete girecektir. Ancak imtina eden, çekinenler giremeyecektir buyurdu. Sahabeden bazıları imtina edenler kimlerdir? Ya Resulullah diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kim bana itaat ederse cennete girer her kim de bana asi olursa o imtina etmiş olur buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yapılan itaatsizlik, amellerin boşa gitmesine ve kabul görmemesine, onun sünnetlerini önemsemeyip isyan etmek cehenneme girmesine bir sebeptir. Resulullah'a olan iman ve itaatlerini ağızla söyleyip de yüz çevirenler ise mümin değildirler. Mütekim Muhammed suresinde ey iman edenler Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin de amellerinizi başa çıkarmayın buyurmakta Nisa suresinde, Kim Allah'a ve Resulüne isyan eder ve onun sinirlerini aşarsa Allah onu içinde ebedi kalacağı ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Buyurulmakta. Hetih suresinde, Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah onu altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse ona elem verici bir azap vardır. Buyurulmakta. Nur suresinde ise, Allah'a ve Resul'e iman ve itaat ettik diyorlar. Sonra da işlenen bir grup yüz çeviriyor. Onlar mümin değildir buyurulmaktadır. Bütün bu anlatılanlar ancak meşru ölçülerde yapılmalı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bulunduğu yüce mevkiden yani nübubet mevkisinden daha yukarıya haşa ilahlık mevkisine yükseltilmemeli. Bu mevkiden aşağıda indirilmeden hakkı verilmeli. İfrat ve tefritten yani aşırılık ve ihmalden sakınılarak ikisinin arasında orta bir yol izlenmelidir. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muharir'de rivayet edilen bir hadisinde şöyle buyurmaktadır. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övmede haddi aştığı gibi siz de beni övmede haddi aşmayın. Ben ancak Allah'ın bir kuluyum. Benim için Allah'ın kulu ve Resulü deyin buyurmaktadır. Son olarak Resulleri tanımak ve onlara ima etmenin faydalarından birkaçını zikredelim. Birincisi onların sıfat, siyeret ve hallerini bilmek Onlara imanın tamamlayıcı unsurları arasındadır. İkincisi, Resullerin özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerimizdeki haklarından biri de onları samimi olarak sevmektir. Onları gereği gibi tanımadan ise bu mümkün değildir. Üçüncüsü, Yüce Allah'ın bizim içimizden, bizleri temizleyen, kitabı ve hikmeti öğreten, dalaletten sonra hidayet öğreten Resuller gönderdiğini bilmek, bu lütuf ve kereminden dolayı Allah'a şükretmemize sebep olur. Dördüncüsü, Resuller müminlerin eğiticileridir. Çünkü hayır ve onların vasıtasıyla öğrenilir. Kendisinin gerçek terbiyecisi, temizleyicisi ve öğretmenin hakkında yeterli bilgiye sahip olmamak mümin için ciddi bir eksikliktir. Beşincisi, Resullerin yeterince tanınmasıyla müminler için uyulacak güzel örnekler ortaya çıkar. Altıncı ve sonuncusu ise, Allah'ın Resullerini yeterince tanıyan kimseler kendilerine indirilen kitapları ve en önemlisi Allah'ın kullarından muradan hissetlerini en iyi şekilde kavrayıp hayatlarını buna uygun bir hale getirebilirler.